Müçkim. Selamlar. Yani bu selamlar deme diyerek de başlamayı sevmiyorum aslında. O yüzden. Ha, nasılsın canım Müçkim? Nasıldız? Nasıl hissediyoruz? Sesini duymak, bana deli gibi cenneti yaşatsa da, o ağzından çıkan böyle nasıl denir onun için? Ha telefonum çaldı çocuklar. Af be, şöyle engin rahatsız ediyorlar ya deli oluyorum. Neyden bahsediyordun? Aaa Böyle ona böyle muzip mi denir artık? Bence muziplikle böyle bir bakıma sarhoşluk arası bir şey yani. Böyle ağzından çıkan o sesler. Senden öyle şeyleri duymaya kadar çok seviyorum ki. Seni halleri sokmaya. duydum. Sonra uzun bir aradan sonra, uzun bir aradan sonra resmen <gülüyor> resmen böyle ciğerinin sökülüşünü duydum ya. Yemin ediyorum hayat buldum yani. O kadar manyakça bir şey olamaz. İşte böyle olunca seni böyle gülüyor bulunca böyle işte böyle... Ne yapayım yani? Hayat buldum, hayat buluyorum. Hayat doluyorum. Sonra... Sen doluyorum. Geleceği düşünüyorum. Ne bileyim, gelecekte kahkahalarını düşünüyorum. Hep beraber... geçireceğimiz o fantastik zamanları düşünüyorum. Kayboluyorum orada ya. Onun tutkusunda, onun coşkusunda öyle bir kayboluyorum ki. O kadar güzel ki. Elden bir şey gelmiyor broşka. ciğerlerini bir kez daha öyle yırttığım için memnunum yani. Belki arka, arka iki defa. Of. Kız sen ne güzel ne güzel gülüyorsun ah sen ne güzel ne güzel bakıyorsun karşında duramaz inan hiç kimse Bakışların sen Her şeyi İliyorsun O tatlı dilin Güler yüzün İnan ki yürek Hoplatıyor Farkında değil misin Herkes Peşinden koşuyor ha ah be Bir şey mi var isteyince Ki bu her zaman sende vardı ben bunu çok Çoğu sefer zaten gördüm ve bunun, bunun varlığını senin içinde görmemiş olsam. işte yapabileceğin duygusal konuşmalar, yazabileceğin duygusal şeyler, yapabileceğin incelikler, ince dokunuşlar. Evet bazen ben böyle bir tık suçladığım olurdu seni. Nasıl olamıyorsun falan diye. Oysa ki ben her zaman şey söylerdim sana. Benim bu yaptım inceliklerin gösterdim tavırların büyük bir çoğunluğunun sebebi senin onu deli gibi hak etmenden kaynaklanıyordu ve benim sana bunu göstermeyi isteğimden kaynaklanıyordu. Aslında karşılıksızdı her zaman yani, bir, bir karşılık beklemeden oluyordu ama bir noktadan sonra öyle bir karşılık beklemeye başladım ki öyle böyle değil yani. Tadından yenmiyordu. Çünkü... Ne yaşadığını sen biliyorsun. Benim sana ne hissettirdiğimi, hallere girdiğini sen biliyorsun. Emin ol sen de bir örneğini bana gösterdiğinde... Ben de o hale giriyordum yani. Kendimden geçiyordum. Bir kez daha aşık oluyordum sana. Belki daha önce zaten bahsettik. Ve bunun onlarcası, binlercesini yaşadık yani. Birbirimize yaşattık. Ama aklıma şey geldi yine. Yani sen otururken şöyle elini tutup ...kaldırmak için seni çekmiştim ya. İşte... ...oradan ayrılacaktık. Bir şeyler yemeye gidecektik. Şöyle elinden tutmuştum. Ayağa kalkmıştım. Elinden tutmuştum. Hadi kalk demiştim sana. Senin orada önce... ...böyle kalkmadan önce bana bir bakışın. Ondan sonra kendini böyle çocuk gibi... ...bana çekişin. Var ki yani... Ne bedel ya ne kadar büyük bir şey yani sonra sen kalktın da bana şey değişin. <gülüyor> şu bile var ya o kadar büyük ki aa böyle acıkam bilmez miyim bilmez miyim yani mesela hani bunu kalkıp bir şeyle benzerlik kurmaya gerek yok benim hissettiğim bana böyle hissettirdiğin ya da benim öyle hissettiğim şeyler de fazlasıyla oldu yani mesela şunu net bir şekilde söyleyebilirim işte dedim ya işte yüzlercesi var binlercesi var ama mesela bir tanesi şöyleydi işte sen yakınındaki bir pastaneye... pastanenin yanındaki manava girmiştin yakınındaki bir manava girmiştin orada çıkam. Aslında orada işte ben orada edim Ayrılmıştık. Ben işte motorumun başına gitmiştim. Sen motorumun nerede olduğunu biliyordun. Hangi sokakta olduğunu biliyordun. Benim nereye döndüğümü biliyordun. Sen manavdayken... <gülüyor> Dönüp bana bakışını bile hatırlıyorum yani. Sana uzaktan bakıyordum. Dönüp bana baktın. Belki... El sallamıştım sana. Dikkat etmeye çalışıyorduk biliyorsun. El salladım sana. Sonra motorumun yanına gittim. Hemen üst sokaktaki. Vedalaşmış gibi düşündüm. Daha sonrasında belki araşır konuşurduk diye düşündüm. Biraz daha doyamıyordu kendi yani çünkü birbirimize. İnsan kendisine nasıl doyar ki? insan loçkasına nasıl var? sonra ben işte motorumun başındayken bir baktım bir anda sen benim yanıma geldin yanımdan hafiften geçtin fark ettirmemeye çalışıyoruz dikkat etmeye çalışıyoruz falan sen benim yanımdan geçtin perdikte dikile karışımda duramıyorsun. Durmaya o kadar çok istiyorsun. İstediğini o kadar biliyorum ki. Zaten oraya gelişindeki çaresizlik, e, çaresizlik değil aslında. İstekten geliyor tabii ama Bir şeyler yapamayışındaki çaresizlik. Biliyorum ikimizde de aynı şey var. Boynunu atlayamamak, boynuna sarılamamak. Hoşça kalmaca kam. Yine görüşürüz diyememek. Onun acısı böyle etrafımda şey gibi dönmem böyle sanki <gülüyor> hoş bir benzetme değil ama başka bir şey aklıma gelmedi böyle akbaba gibi etrafta döner, döner yani şey. akbabalar işte <gülüyor> daha güzel bir benzetme bulabilir ama böyle bakıyorsun işte şey değişin ne yapayım gitmeden bir daha görmek istedim. De yanıma geliyorsun beni görüyorsun. Emin ol benim senin kolumdan öyle tutup kolumdan tutup böyle kaldırmam çekmemle bu mesela aynı şey yani ve bu şey değil böyle oğulcan değil yani küçük tatlı dur ya. Öyleyse de varsın, öyle olsun. Ama hiç geçici olmayacak bir şey yani. Çünkü o zaman da şimdi de nereye baksam seni görüyordum. Sana dokunduğumda huzur buluyordum. Dünyanın en en huzurlu insanı oluyordu. Sonra oradan görüşürüz dedik birbirimize. Ayrılmak zorunda kaldık. Sonrasında belki telefonda konuşmuştuk. Konuşmaya devam etmiştik. Eminim yapmışızdır. Ah beloşka. Bir tane daha buna benzer var. Seni işte evinin yakınındaydım. Öncesinde ayrılmıştık. Şeyden beraberdekine ayrılmıştık. Evinin yakınındaydım. Ya böyle evet ayrılmaya çalışıyorduk ama böyle son ana kadar o son döndüğün o son sokağa kadar böyle yanında gelme isteğim var ya o kadar deli gibi şey alıyordu ki böyle önünde böyle elinde ekmeğinle ekmek poşetinle böyle salında salında yürüyordun. ...yanından geçmemi bekliyordun. Beni görmeye çalışıyordun. O kadar net hatırlıyorum ki bu anıyı. Nerede olduğunu anlamaya çalışmıştın bana. Nerede olduğunu tarif etmeye çalışıyorsun. Zaten... Yer-yön-duygun, çok harika değil şimdi yani bunu söylemek lazım. Ama loçukam. Of. Başımı kaldırsam seni göreceğim, yanımdasın. Seninle, göz göze gireceğim. Ateşli bakışlarına, gözlerine bakacağım. Beni nasıl istediğini göreceğim. Bana nasıl baktığını göreceğim. Ama ben sadece seni aramaya çalışıyordum. Nerede olduğunu öğrenmek için. Oysa ki sen dibime gelmiştin. Of. Of. O an unutamıyorum mesela o anki gösterdim çaba arzu istek emin ediyorum hiçbir yere gitmiyor. Of işte bu kadar güzel sevildikten sonra bir şeyler bu kadar güzel paylaştıktan sonra. Hiçbir şey gerçek hissettirmiyor. Ne hiçbir şey eskisi gibi olmuyor. Deli gibi arzuladığın, istediğin, hayalini kurduğun. Bu dünyada böyle biri olmalı dediğin birine böyle tanıyınca, böyle görünce hiçbir şey eskisi gibi olmuyor şey gerçek hissettirmiyor açık ama Ah benim canım açık ama Senin kollarında başlayan sabahlara biten gecelere doyamadım Hala huzur bulduğunda kıskanırmış işte hayat Garip ama sen ne olur üzülme artık Değilsin yalnız bu bir veda değil mutluyum inan Anladım bir şanstı bu aşkın adı bu. Bir gün bile bir ömür yeter bize Ah ve Bekleyin daha. Bekleyin. Merci. Oh. Of ya. Yani şu telefon elime rastgele alıyorum yani. Rastgele konuşmaya başlıyorum. Yakın zamanda konuştuğumuz yaşadığımız şeye dair ya da geçmişte bir şeye dair. Herhangi bir şey anlatıyorum. maçtı zaten bir sürü şey var ah Hela şu şeye sinir oluyorum. Hayır, hayır. Hayatta açmam, hayatta görüntüle açmam. Neden? Çok kötüyüm. Ben seni güzelsin diye mi sevdim? Aloçka. Tamam, onun da bir payı var. Yalan yok. Bu <gülüyor> da gerçek yani. Hem de ne güzelsin, Allah kahretsin ya. O kadar güzel olmasaydın. Deme ya. Naz mı yapıyorum beni mi delirtmeye çalışıyorsun? ka? <gülüyor> hala da her zaman olacağı gibi. Hala ben deli kimseni istiyor. Çıkıyor musunuz? Hem de öyle böyle değil yani. Mesela sana böyle şeyleri söyleyecekken öncesinde şeyi söylerim. Roçka edebiyat mı falan mı sanıyorsun derim. Yani ben buradan Hissettiğim bir şeyi abartarak mı söylediğimi düşünüyorsun Derim diyorum sana Ah oh, velaçka başka geleceğe dair bir şey düşünemiyorum geçmişi yaşıyorum şimdi de bizi yaşıyorum bizi düşünüyorum nasıl daha bir şey yapabilirim nasıl daha Fark yaratabilirim. Farklı hissettirebilirim. Hep bunları düşünüyorum. Mesela bu. Böyle taslağını bile kafamda böyle daha netleştiremedim. Net oturtamadım ama. Böyle hayalimizdeki. Evi mesela. Yapma isteyeyim. O kadar fazla ki. Ama dediğim gibi yani düşünce olarak deli gibi aklımda. Ama nasıl yapacağımı zörünü düşünüyorum yani. yani. Birincisi önce taslağını böyle deli gibi oluşturup güzelce oluşturup üzerine iyice yemek harcayabileceğim seviyede bir şey yapıp of. sonrasında işte bilmiyorum insanların soruları da, sorularıyla da çok karşı karşıya kalmadan yapmayı işte istiyorum ya yani. ne zaman olacağını bilmiyorum nasıl olacağını bilmiyorum nasıl yapmak istedim bilmiyorum ama istiyorum. Bizle bezenmiş odalar. Hepsini düşünüyorum yani. Çok hoşuma gidiyor. Loçkan. Görüşürüz loçkan. Seni çok seviyorum. Çok seviyorum çok. Anlıyor musun? Hoşçakal. Dudaklarından yapıyorum loçkan.